sonbaharda öldürür. Bütün insanları öldürdüğü yere gömdüğü gibi, onların kemiklerini meydana çıkardığı gibi, mezarda onları enkaz haline getirdiği gibi, haşr-i baharide Allah Celle Celaluhu onları ihya edeceğini göstermek için her baharda bütün mahlukatı haşr ve neşr eder. İşte bu umumi haşr ve neşr. O kadar canlı, ...o kadar revnaklar cereyan etmektedir ki... ...buna bakan herkes katiyen kanaat getirmeli ki... ...biz de öldükten sonra Allah Celle Celaluhu... ...öbür alemde, öbür alemin baharında bizi haş ve neşt edecektir. Her hadise, eşyanın her parçası... ...bu meseleye çok şuurlu olarak hazırdır. Bu meseleye çok şuurlu olarak girer. Bu meseleyi çok şuurlu olarak sırtına alır... ...çok esrarengiz tablolar halinde karşımıza çıkar. Ama bütün eşyayı burada kurcalamak, deşmek mümkün değildir. Orada küçük bir atomdan ve aynı zamanda nebulosların bir kalp gibi atarak hareket etmesinden... ...ve hayatını sürdürmesinden misal arz ettim. Burada da sofralarınıza gelen, ağaçlarınızın başında size tebessüm eden... ...bağlağınızın dalları arasında bazen dikenler arasında... Size gülen, dudak büken meyvelerinizden misal vermek suretiyle kupkuru kemik gibi şeylerden sizin hayatiyetinizi ayakta tutacak o hayattar macunların nasıl hasıl olduklarını ve kendi kendine hasıl olmasının mümkün olmasına ihtimal veremediğimiz bu şeylerin nasıl süratle ve mebzuliyetle hasıl olduklarını müşahede edeceğiz. Sadece küçük ve herkesin anladığı basit bir meseleyi basit avam diliyle arz etmeye çalışacağım. Umumi bahar ameliyesinden bin çeşit binlerce çeşit milyon çeşit milyonlarca çeşit mahlukat haşverneş oluyor. Sonbaharda ölüyor, ilkbaharda yeniden haşverneş oluyor. Bu kadar mahlukatın pek çok ameliyeleri var, işleri var. Bir kimya garın tezgahı gibi işliyor. Bir kimyagerin fanusları gibi işliyor, bir mühendisin eli ayağı kafası elindeki aletleri gibi işliyor her şey. Bu umumi işleyişten sadece bir misalle devreye girip bir tek yön arz etmeye çalışacağım. Bu da fotosentez meselesidir. Asimilasyon. Fotosentez nedir? Bu ağaçlarda mücmel hulasası içinde arz ettim. Ağzımıza tad, vücudumuza kut ve gıda olan meyvelerin hazırlanması meselesidir. Bu o kadar rahatlıkla ve mebzuliyetle bu fotosentez meselesi, o kadar rahatlıkla ve mebzuliyetle hasıl olur ki, beşer, müthiş teknik ilerlemesi için de, baş döndürücü tek teknolojinin muvaffakiyeti karşısında, henüz bir ağacın yaptığı bu şeyi yapma muktedir değildir. Şeker adına yaptığı şeyler çok defa kanser yapıyor diye dünya matvaat ve basınında insanların içinde üzüntü hasıl edebilecek hadiselere sebebiyet verir. Yazılır, çizilir, çeşitli esintiler gelir. Yaptıkları şekerden ötürü sakarin. Allah Celle Celaluhu bu işi, bu ameliyeyi en cansız ve camitlere Sonbaharda kütük haline gelmiş, kemik haline gelmiş varlıklara çok rahatlıkla yaptırtır. Basit iki madde. Bir içtiğiniz su, ikincisi aldığınız zaman fazlasıyla öleceğiniz karbondioksit. Allah basit iki maddeden yapıyor bunu. Bu basit iki madde. Yeşil ağaçlardaki klorofil ve sonra bunun tesiri güneş enerjisinin yardımıyla... Bu karbonhidrat ilim adıyla adını verdiğimiz şeker hasıl oluyor. Elmanın içinde, armudun içinde, üzümün içinde, karpuzun içinde, kavunun içinde. Allah Celle Celaluhu hasıl ediyor. Hangi tezgah çalışıyor? Hangi şey bu süzmeyi yapıyor? Hangi şey bu terkibi yapıyor, bu sentezi yapıyor? Ve ağaçların yaptığı fotosentez dedirtiyor bize. Çok basittir. Ameli o kadar basit ki zaten Allah'ın yaptığı her şey böyledir. Sehli mümtenidir. Sana basit gibi görünür de yapamazsın. Çok basit arz ettim. Sadece su ve karbondioksit. Karbondioksit ağacın yeşil yaprağının mesamatı tarafından emiliyor. Ağaç teneffüs ediyor. Sen ağzınla soluduğun gibi, vücudundaki minnacık deliklerin işe yaradığı gibi, ter ifraz ettiği gibi ağacın yaprağı soluyor. Soluk alıp veriyor. Karbondioksit dediğimiz bu gaz ağacın yaprağının mesamatı tarafından fren kağıdı ile ediliyor. Bizim ifademiz ağacın yaprağı mahsediyor bunu. Basit bir ameliye. Karbondioksit ağacın yaprağı içinde bir difüzyonla, aynı çeşitte birbirini emebilecek birbirinin içine girebilecek bir ameliye ile klorofilin bulunduğu yere geçiyor. Yeşil ağaçlarda yeşilliğin temel unsuru. Klorofilin bulunduğu yere geçiyor. Kökten gelen sularla imtizac ettiği zaman, bir terkip aralarında hasıl olduğu zaman karbonhidrat, şeker hasıl oluyor. Ne kadar basit bir mesele. Allah'ın yaptığı şeylerin hangisi basit değil ki? Fakat insan yapamaz. İnsan bu sehli mümteni gibi, kolay fakat haddi mümkün olmayan, bu şeyleri daima görür, böyle vesatet içinde görür. Her şeyden rahatlıkla çıkarıyor. Allah bir sütü, A bu Hayat gibi sütü de kan ve fışkının içinden çıkarıyor. Basit süt, süt kuddelerine mecrayı çevirince kendi kendine süt oluyor orada. Allah her şeyi çok basit al aletlerle hasıl ediyor. Kufkuru kemik gibi bir ağaçtan, ağzınızın suyunu akıtacak meyveleri, basit bir ameliye ile meydana getiriyor Allahu Teala ve tekaddes hazretleri. Ve bu fotosentez ameliyesi yapılırken dikkat buyurun. Ağaç tenefüs ediyor ağacın yaprakları. Bu tenefüsle bir harcama yapıyor. Bunun için bir saatte yapması gereken gerekli olan şeyin 5-10 kat fazlasını yapıyor. Bu asimilasyon dediğimiz şeyin 5-10 kat fazlasını yapıyor. Neden? Bir şuur var dedik. Eşhada bir şuur var. Çünkü ağacın önünde kapkaranlık bir gece var. de ağacın solu alma, nefes alma durumu, teneffüsü değişir. Çünkü bir kış endişesi var. Kışın ağaç bu ameliye yapamayacak. Çünkü bir güneşi görmeme mevzu var. Çünkü bir de ağacın içinde her taraf yeşil değildir. Yeşil olmayan yerlerin bedavadan harcaması var. Ağacın yeşili bedavadan harcamıyor. Bu fotosentez oluyor orada ama ağacın yeşil olmayan yerleri arının bal yiyen kısmı gibi sadece. Erkekleri gibi bunlar sadece soluyor. Ağacın aldığı şeyi harcıyorlar. Yeşil yapraklar. Bir saatte yapacağı bir kilogram ameliyeye karşılık beş, on kilogram yapıyorlar bunu. Diyor ki ağaç, benim yeşil olmayan yerlerimi de istifade ettirmek için böyle yapmam lazım. Önümde bir gece vardır, teneffüs durumum değişecek, bunu stok yapmam lazım. Saniyen bir kış mevzuu vardır, böyle bir hazırlıkta bulunmazsam mahvolurum. Şuurlu olarak bu fotosentez ameliyesinin de cereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Bu binlerce eşya ve hadisenin cereyan şekli harikulade cereyan şekli içinde Sadece size yanına gidip kopardığınız ve size tebessüm eden Ağaçlarınızın başındaki meyvelerin iktisap ettiği şekeri anlatma mevzudur Ya içindeki vitaminler Protein taşıyan şeylerin taşıdıkları proteinler Onların havi bulunduğu selülozlu şeyler bütün bunları teker teker el aldığımız zaman hepsinin kimya hanesinin değişik şekilde işlediğini görecek. Biz de kendi kendimize ''Sübhane men tehayyere diyeceğiz. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. Nasıl en küçük, en basit, en ehemmiyetsiz şeylerle, en ehemmiyetli şeyleri yapıyor, en zar alemi arz ediyorsun. Anlayanların kalplerine mevcudiyetini duyuruyorsun. Büyüksün Allah'ım dedirtiyorsun. Ve biz bunu günde beş defa en yüksek yerlerden kainatı ı ilan ediyoruz. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar diyoruz. Büyüksün, büyüksün ve yanan bir sineye su manasında eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Cenab-ı Hak evvel ve ahir bütün hayatımız boyunca bu mukaddes kelimeyi bir dizeban etmeye bizleri muvaffak kılsın. Baharı bu kadar rahatlıkla ihya eden Hazreti Allah Celle Celalhu, insanın haş ve neşrinin binlerce numunesini gösteriyor. Haşirde insan, hayvanat ve canlılar haş olacaklar. Ama her baharda milyonlarca varlığı haş ve neşle diyor. Karıncalar gidiyor ikinci baharda yeniden haş ve neş oluyor. Bütün hayvan ve haşarat gidiyor ikinci baharda yeniden haş ve neş oluyor. Bütün ağaçlar, otlar kuruyup gidiyor, tükeniyor. İkinci baharda yeniden haş ve neş oluyor. Sadece ahirette bir tek insan sınıfının nevinin haşlı neş olması için Cenab-ı Hak her baharda milyonlarca mahlukatı haş ve neşlediyor ve diyor ki: Ey insan, bu kadar mahlukatı haş ve neşleden Allah sizi yaratan sani azam. Siz mezara girdikten sonra sizi orada bırakmayacaktır. Sizin de bir baharınız gelecek, sizi haş ve edecektir. Hem nasıl siz başıboş bırakabilir bilirsiniz ki, bırakılabilirsiniz ki. Siz bütün mahlukatın noktayı nazarısınız. Siz bütün mahlukat içinde Cenabı Hak'ın matmahı nazarısınız. Her şey size müsakkar. Aylar, güneşler, yıldızlar size müsakar. Şu küreye arz etrafında dönüp dolaşan bütün hadiseler sizin emrinize amadedir. Aylar, güneşler, yıldızlar, küreye arz havasıyla, suyuyla, ağacıyla, her şeyle, meyvesiyle, bağıyla, bostanıyla, gülüyle, çiçeğiyle, kokusuyla, bütün ismi ilahisi ve sübhanisiyle sizin emrinize amadedir. Her şeyi bu kadar nizam ve intizam içinde haşreden ve her şeyi emrine musahhar kıldığı insanı başıboş bırakır mı? Onu baş aşağı getirir mi? Bu kadar nimetlerle serfiraz kıldıktan sonra onu kabirde yatmaya bırakır mı? En basit şeyleri haç ve neşrediyor. Beka için yaratılan, baki hakikiden başka bir şeye razı olmayan, Allah'tan başkasıyla kalbinde tatmin hasıl olmayan insan, insan mühmel bırakılır mı? Fanzur ila athari rahmatillah. Keyfe yuhyi al-ardha ba'da mawtihha. Inna zalika lamuhyil mawt wa ala kulli shay'in Allah'ın rahmetinin asarına bakın. Rahmetin ifadesi olarak her haş ve neş olan bütün mahlukata bakın. Yeryüzünde dolaşın. Ölülerin nasıl dirildiğini görün. Bütün saltanatını kaybedenlerin, yeniden bir sultan gibi arz-ı ettiklerini müşahede edin. Bir gün gelecek Allah, baharı haşt ettiği gibi bütün mahlukatı böyle haş ve neşt edecektir, diyor. Kur'an'ın fermanıdır. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقِ ثُمَّ اللّٰهُ يُنشِئُنْ نَشْأَتَ الْاُخْرَى Yeryüzünde dolaşın, Habibi Zişanım onlara söyle dolaşsınlar, hilkat nasıl başlıyor? Yok nasıl var oluyor, Ölü nasıl diriliyor, Her şey bittikten bittikten tükendikten sonra yeniden nasıl saha vücuda geliyor. Allah Celle Celalhu her şeyi bitirdikten tükettikten sonra haşlı azamda mahlukat öyle haş ve neşredecektir diyor. Bunların mücmel hulasasını arz etmiş ve bundan sonra söylenecek her sözün sadece bunların şerh ve izahından ibaret olduğunu söylemiştim. Sözü Kur'an söyler esasen. Ama bizim gibi ümmilere meselenin şerh, tefsir ve izahı yapılmadan bir şey anlatmak mümkün değildir. İşte katlanılan ve içine girilen bu şerh ve izahlar. 300 bin çeşit, 400 bin çeşit mahlukat diye mahlukatı sizin enzanıza arz etmeler, avam halka meseleyi anlatmak onları ikna çalışmaktır. Bu ne ifade ediyor? Bu kadar haşru neşri ne ifade ediyor? Bu haşru neşri Allah büyük beyin yapıcısının misalleri içinde kendisini bize şöyle anlatıyor. Diyor ki zemin yüzü bir sayfadır. Bu sayfada bir tek baharda ben 300 bin 400 bin belki 1 milyon belki birkaç milyon kitap yazıyorum. Tek sayfada. Bir çeşit otlar kitabını. Ağaçlar kitabını, fasulyalar kitabını, nohutlar kitabını yazıyorum, yoncalar kitabını yazıyorum, çayırlar kitabını yazıyorum. Hevam, haşerat ve çeşitleriyle onların kitaplarını yazıyorum. Bir tek sayfada formalarını bozmadan, şekillerini değiştirmeden yerli yerinde, yerin karışıklığı içinde, çürütücü keyfiyeti içinde, istihale kabiliyeti içinde hiçbir şeyi bozmadan, karıştırmadan... Bir halta bir ihtilata meydan vermeden yerli yerinde hepsini tespit ediyorum. yapıyorum yazıyorum gösteriyor. Bir gün gelecek bu kitabı yine bozacağım. Fakat benim hıfsımda ve imkanlarım altında olan bu kitabın kopuk formalarını bir araya getirecek ayrı bir kitap haline ircra edeceğim diyor. Bir zat bir kitap yazıyor. Bu kitabın her sayfasında o kitap kadar kitaplar yazıyor. Ve sonra o kitabın formalarını dağıtıyor. Sonra size diyor ki vaat ediyor, vaidde bulunuyor. Formalarını dağıttığım bu kitabın sayfalarını eyyamın eline melabu olarak bırakmayacağım. Parça parça bir araya getirecek bir şiraze üzerinde bunları yeniden tespit edeceğim diyor. Siz ilk yazdığı o kitabı görüp duruyorken hayır sen formaları bir araya getiremezsin diyemezsiniz. Çünkü o kitabın Binlerce, milyonlarca sayfasının bir tek sayfada tespit edilmesi eğer onun için ağırlık bahis mevzusu öyle ağır bir iştir ki çok suhuletle yapılıyor, kolaylıkla yapılıyor. Halbuki onun için zorluk, kolaylık bahis mevzu değildir. Bir zerrenin yaratılması, kainatın yaratılmasına müsavidir. Sizin hilkatınız, Yaratılmanız, basınız bir tek varlığın haş ve neşli kadar kolaydır Allah'a Celle Celaluhu. Veyahut bir başka misal arz edeyim. Bizzat bir makinenin, bir fabrikanın, bir motorun temel parçalarını yapıyor. Sonra bunları monte ediyor. Ya karşımıza muhteşem bir Opel veya Mercedes fabrikası çıkıyor veya Opel'in, Mercedes'in kendisi çıkıyor. Sonra bozuyor, o parçaları dağıtıyor. Bize diyor ki, ben bunun temel rükünlerini parçalarını yoktan yaptığım gibi ve sonra bunları monte edip bir araya getirdiğim gibi ben bu parçaları yeniden dağıttıktan sonra bir araya getirir, ikinci bir şekil veririm. Siz deseniz ki hayır mümkün değil, bunu yapamazsınız. Ahmaklık iddia edilmiş olur. Artık siz diyemiyorum orada meseleleri bilmemenin ifadesi içinde bir ahmaklık iddiasına kalkışılmış olur. Baştan parçaları yapan, sonra onları bir araya getiren, uzlaştıran zat, onları bozduktan sonra dizemez iddiasında bulunmak, akılsızlığın ifadesidir. Baştan onu yapan Kur'an'ın ifadesi, sonra yapması daha ehvendir. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ diyor. Bu daha ehvendir ona. Bir başka misal, o beyin yapıcının ifadesi içinde, bir orduyu teşkil ve tertip eden, bir emir altında zapturapt altına alan, birbiriyle tanıştıran, çeşitli birliklere ayıran, alaylara, taburlara, bölüklere ayıran, böylece birbiriyle uzlaştıran bir kumandan azam, sonra bu orduya ferman etse, hepiniz istirahata dağılın. Efrad-ı istirahata dağılsa, ve sonra bir boru sesiyle ben bunları bir araya getiririm vaadında vaidinde bulunsa, sen desen ki hayır yapamazsın, yine hamakat ifadesinde bulunmuş olursun. Baştan bu orduyu teşkil eden, bu orduyu bir araya getiren, uzlaştıran, tanıştıran, sözünü geçiren, hükmünü geçiren onlara zat, bir boru sesiyle orduyu istirahata daldıktan sonra yeniden bir araya getirecektir. İşte bu üç misal içinde gösterildiği gibi, sizler ölmekle, birbiriyle tanışmış vücudunuzun zerratı dağılacak. Vücudunuzun atomları israata dağılmış ordunun efradı gibi sağa sola gidecek. İsrafilin suruyla, Allah'ın emriyle, o ordunun efradı yeniden bir araya gelecek, Allah ordunun içinde yeniden bir haş ve neşr meydana getirecek. Kudret ve kuvvetini, iktidarı ilmini gösteren Hazreti Allah, bütün eşya ve hadiselerle azametini bize kabul ettiren Hazreti Allah Celle Celaluhu haşri ve neşri yapacağını da vaat ve vaidde bulunuyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri içimizde izan ihsan eylesin. Hak ve hakikata bizleri teslim kılsın inşaallah Teala. Kısaca hülasasını arz edeyim bu dersin. Birinci fasılda Cenab-ı Hakk'ın vaad ve vaidini ama kudret ve kuvvetinin ışığı altında arz etmeye çalıştım. Muhteşem kudretini eşya ve hadiselerde bize gösteren, o kudrete Kur'an'la tercüman olan Hz. Allah Celle Celaluhu, Nebilerin ve Sıddıkların müşahedeye dayanan ifadeleri içinde onu şerh ve izah ettiren Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri yapacağını bize söz veriyor, ve inanmayanları tehdit ediyor. Bahar Haşri ile en muhteşem bir sayfada Haşri ve Neşri bize her sene birkaç defa gösteriyor. Milyonlarca mahlukatı gözümüz önünde haş ve neşletmekle insanlar öldükten, toprağa gömüldükten, tohumlarını toprağın altına bıraktıktan sonra tıpkı ağaçlar otlar gibi yeniden biteceklerini ifade etmek suretiyle haş ve neşir mevzunda bizler ikna ediyor. En mühim meselemiz olan bu hususta ileriye doğru daha fazla tamikat ve tahşidat yapacağım. Bu da sadece bir misal. Önümüzdeki derslerde imkanın el verdiği nisbette ayrı misaller arz edecek. Ondan sonra ilmin, pozitif ilmin bu mevzuda dediği şeylere dikkati çekecek. Yer yer arasında misaller de aktarmak suretiyle. Ve saniyen Le dünniyat âlemi münasebet kuran ve melekut âlemine muttali olan kimselerin bu devirde de tecrübelerle sabit olan müşahedelerine başvuracak mümkün olduğu kadar bu mevzuda tahşidat yapmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık eylesin. Ben biliyorum ki cemaatin çoğu ahirete ve inanıyorum zannı kanatı içinde Zavallı saf itikatlarıyla benim söyleyeceğim şeyleri zait sayarlar. Halbuki birisi gelse bana bin defa bunları anlatsa ve ahireti görme arzu ve iştiyakın içimde uyarsa, dünyayı bana karanlık gösterse, bin canım olsa feda ederim. Ahiret içinde içimde bir hahişkarlık, bir iştiyak, bir arzu uyarması meselesi haşre inancım ve kanaatımın kuvvetlenmesi nispetinde olacaktır. Ahiretin unutulması, hesabın hesaba katılmaması meselesi, kanaatın sakametinden, sakatlığından doğmaktadır. Zavallı sakat kimseler, gerçek hakikatin tadını idrak edemediklerinden ötürü, ciddi bir zavallılık, perişaniyet içindedirler. Ölmüş gönülleri, baharı haş yeden Hz. Allah Muhyi ismi Lihya buyursun, diyecek bir şey yoktur esasen. Bir kalp ölürse, bunlardan bir şey anlamazsa, bu mevzuda içinde bir hahişkarlık uyanmazsa, o kalp kemik gibi olmuştur. Kur'an'ın ifadesiyle, فَطَالَ aleyhimul الْأَمَدِ فَقَسَتْ kulubuhum. Üzerlerinden uzun bir müddetin bir emedin geçmesiyle, kalplerde kaslet hasıl olmuştur. Duymaz, duygulanmaz, hissetmez, bir şey anlamaz, camit cisimler haline gelmiştir. Ben böyle kalpten de, böyle kalbi taşımaktan da, Böyle kalp sahibine hitap etmekten de, böyle kalp sahibinin simasını görmekten de bizarım. Allah ya beni kurtarsın ya onları kurtarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi taa el fatiha Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi lilladhihada na lihada.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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم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 Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı vatanını. Camiayı diyanetten alında, üniversite camiasına kadar sinelerine ve kalplerine kulağınızı verin. İğrenç ve midenizi bulandıracak şeyleri duyacaksınız. Ev yaptırmak istediklerini duyacaksınız. Batıya gidenlerin dahi mark getirme hissiyle meşbu bulunduklarını duyacaksınız. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz.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 maddi ve manevi planda gerçekten insanları esaretten kurtaran Hz. Muhammed'le karşılaşmış sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet, derinleşme manasını olan hürriyet yok ise insanlarda başkasının işgali bir bakımı ondan daha iyidir. Süheyb İbn-i Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden Behim-i Hisler'in esaretinden, Şehavani duyguların esaretinden, Dünya karşısında serfürü etmenin esaretinden, Maddenin kavgasını yapma gibi pes bayağı şeylerin esaretinden, Kurtaracak Mürşid-i Ekmel, Büyük Halaskar Hazreti Muhammed ile karşılaşıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle, O muhteşem misafirin ve büyük mürşidin,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 Rabihal Bey ya Ebu Yahya. Rabihal ya Yahya. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Aba Yahya. Malını men alını verdin ama ahiret aldın. Malını men alını verdin ama Resulullah'ı aldın. Malını men alını verdin ama rıda verd-i van ilahi aldın. Rabihal halbey ya Aba Yahya. Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَٓاءَ لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüme amade hale geliyor öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati. Tereddütsüz gözünü kırpmadan, çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek, malının yerini müşriklere söyleyerek faziletisini izhar edecek. Gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca doğru söylemiş diye onları dahi, dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Şehit i̇bn Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadete adına her şeyi terk etmek suretiyle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 şekil o gönül heyecanının ifadesi formüle edilmiş şekli olduğu nisbette makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklık dedir. Ela innahsen el kalamu abla nizam. Kalamu Allah il Mekil Aziz Allem. Kamaa Allahu tebaarak ve Taala fil kelam ve kure al Quranu festemi ulahm ve la alakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قطى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدلا صدق الله العظيم بارك Alhamdulillah, لنا ولجه من المؤمنين الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا على, اللهم صل على سيدنا محمد, وعلى آل سيدنا محمد Kama cüllet Allah sýydýna Ibrahim ve ahali sýydýna Ibrahim fýl ala min Rabbina, inna k hamidum majid. Vabaret Allah sýydýna Muhammed ve ahali sýydýna Muhammed. Kama baret Allah sýydýna Ibrahim ve ahali sýydýna Ibrahim fýl ala min Rabbina, inna k hamidum majid. Vard Allah ma nesiddik, Abi Bakr, al-Faruk, Umar ve Uthman ve Ali, rdiyallahu anhum. واني سته الباقيه العشره المبشره وان السحابه والتابعين الاخيار من هو الابرار وسلمت سيما كثيرا لليوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطفك امين وحشرنا معهم بلطفك الله اللهن كulları الله واطيعوه Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime masariden eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı sahir eden, ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin.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 Aman Aman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnnah salatetenhan il fapsay ve almunkar. <gülüyor> ve la Vallahu akbar. Ve Allahu yalemu ma tesnagun. Sattal Allahu